Felsefe Gevezelikleri 20 yıl sonra tekrar Hazırlayan ve sunanlar Oruç Oba ve Ferhat Taylan. Evet efendim iyi günler biz yine buradayız. PBX'li telefonumuz da mevcut biliyorsunuz. 296-23-89 Avrupa tarafı. Bu, ben artık yapmıyorum bu programı. Bizim çekirge yapıyor. Öyle demeyelim de. Bugün de daha iyi yapsın çünkü ben hafif bahar nezlesi halindeyim. Sesimden Hiç de olsun. anlıyorsunuzdur. <gülüyor> Yapmamdan da. Hadi başla bakalım. Şimdi Bugün tehlikeli bir konu getirmiş. Efendim. Düşünce, özgürlüğü. düşünce özgürlüğü bir miktar açalım diye hmm. biraz baktım. Ee, aslında önce ilginç bir şey gördüm. Ee, Anayasa mahkememiz demiş ki düşünce kişinin iç aleminde kaldığı sürece sınırlanamaz. <gülüyor> hatta başka bir yerde de e, düşünce özgürlüğü bireyin iç dünyasında kaldığı sürece hukuku mutlak korumasından yararlanabilir. Ben şimdi bunu anlamadım Hukuk nasıl girecekmiş kafanın içine İşte ben bunu anlamayınca şeye sordum Mesut Cankaratay Karatay sordum O da dedi ki şöyle bir önerisi oldu 15 gün arayla e, Savcılığa gidip beyin endoskopisi Yaptırmak faydalı olabilir dedi Yani Hı. şu anda hukukun korumasında e, Ama her durumda Bilmeleri için yani mesela sınırlamak istedikleri zamanda düşünmeyi e, Beyin endoskopisi en sağlıklı Çözüm olur dedi Beyin endoskopisiyle düşünceler çıkıyor muymuş? İşte bir takım kaslara bakılabilir dedi. Hı. Çok ayak üstü konuştuk ama şey diye de uyardı. Yani e, bazı kasların da ellenmemesi lazım dedi. Yani yanlış bir şey olmasın falan. Hı. Evet. Demin de bana dedi. Ne dedi bakayım? Vasco bilmem ne, bilmem ne olduğu zaman Vasco bir şey baş ağrısı olur dedi. Benim baş ağrılarımdan söz ettim Hı. de. Evet. Şimdi İstersen um, Wittgenstein'in bir sözü vardır. Garip bir sözdür. Onunla başlıyor. Diyor ki böyle çok da fazla hani yani bağlamı falan da belli değil. Öyle tek başına bir cümle. Diyor ki kafa tasım açılabilir ve içinden beyin çıkmayabilir diyor. ne anlıyorsun kendisinin e, beyni olup olmadığından haberdar olmayabileceğini ne falan mı söylemek istiyor? Tamam bir kere o yani değil mi? Yani emin ol. Beyin olalım. ameliyatı geçirmemişsen bir beyninin olup olmadığı bunu yani ben dolaysız olarak bilmiyorsun. şey gibi biraz değil mi? Tahmin mi ediyorsun bir yani... beynin? yüksek olasılıklar şimdi vardır. Diğer insanlarda varsa hani bende de, de Diğer insanların beyinlerini gördün mü? İşte televizyonda bazen oluyor şimdi Medical Channel diye bir kanal var mesela Hı. böyle bir açıyorlar kafatasını, içeride beyin falan gözüküyor. Hı. Hafif evet. şey gibi geldi. Ben bak. de gördüm. Hafif kıpırdanıyor bir dedim. Ee, sanıyorum işte kaslar Hı. falan oynuyor. Atıyor gibi. Bir şey. Hı. Hı. Hı. Neyse yani ne demek istiyor bit kanı tanıcı Sizin yorumunuz nedir? şimdi yani toptan getirdiği bir eleştiri var tabi. Yani düşünme beynin işte elektrokimyasal işlevlerinden birisidir diye bir anlayış var ya değil mi? Beynimizle düşünüyoruz. Yine başka bir yerde diyor ki ben muhtemelen kalemimle düşünüyorum diyor. Çünkü ne yazacağımı önceden hiç bilmiyorum. Evet. Yani nedir düşünmek? Nedir? İşte şimdi Helvetkenstein'e göre yani ne olmadığını söyleyelim. Beyin dediğimiz organın fizyokimyasal ve elektrik işlevlerini bilmek, düşünmenin ne olduğunu anlamaya yeterli değil. Herhalde değil. <gülüyor> Ama burada tabii yani hukuk dilinde e, bir tuhaflık. E, meydana Çukur'da, demin konuştuğumuz şeyde yani. E, <gülüyor> iç alem, kişinin iç aleminde kaldığı sürece <gülüyor> yani. Or oraya zaten kimse giremez ki. Yani onu, onu söylemenin hiçbir anlamı yok. O yani tabii. o biraz da şey demek tabii. Bak sen kafanın içinde neler olursa ne, ne yapalım orada oluyor ona bir şey, bir şey demeyiz. Yani sakın dışarı çıkar. Evet ona karışacak halimiz yok diye. Yani bir yandan çok saçma gözüküyor ama bir yandan da hafif bir ironisi de yok değil. Yani işin anlaşılan. Tabii bir diğer yandan da hukukun garanti altına aldığı veya sınırladığı şey tabii yani düşünmenin kendisi değil. Onun ifade İfadesi edilmesiyle ilgili. Yani. Ama bu yani demin konuştuğumuz şey düşünme hakkı diye bir şey daha doğrusu bağımsız düşünme hakkı veya işte özgürce düşünme hakkı diyebileceğimiz şey neden bir insan hakkı olarak temellendirilemesin gibi bir soru da insanın aklına geliyor. Özellikle şeyle ilgili mesela işte yani öznenin büyük ölçüde kendi dışındaki yapılar tarafından düşündürtüldüğünü de ile falan beraber kabul ediyorsak. Bu düşündürtülme sürecinin oluşumunda ki etmen etkenlerin de yani daha çoğulcu e, bir yapıları olmasının sağlanmasını da e, yani kamusal bir sorun olarak hukuku ilgilendiren bir şey olarak görebiliriz. Şu ilgili girdi. E, üçüncü kuşak insan hakları yani e, yeni durumlar, yeni ihtiyaçlar e, bağlamında bunların revize edilmeleri falan. Mesela şimdi bak ilgili. şey var yani yine psikolojinin etrafında dönüyoruz ama beyin yıkama diye bir şey var hı hı, biliyorsun tabii şimdi bunu bulan da Pavlov'dur yani bulan değil de anlayan daha doğrusu şöyle bir olay oluyor <gülüyor> işte Pavlov biliyorsun Rus psikolog 20. yüzyılın başı 19. yüzyılın sonu ee, işte köpekler üzerinde üzerinde deney yapıyor ve çok iyi eğitilmiş köpekleri var. İşte bunlar kendi yani kafeslerinde duruyorlar laboratuvarda. Ondan sonra işte bir akşam bir sel oluyor. Ve laboratuvara su giriyor. Ve anlaşılan yani işte kafeslerin iyice yukarılarına kadar geliyor. İşte köpekler yani zor yüzerek burunlarını havada tutmaya çalışarak falan yaşayabiliyorlar. Ertesi gün Pablo geldiği zaman laboratuvara bir bakıyor ki bütün köpekler en eski vahşi hallerine dönmüşler. Bütün öğrendiklerini unutmuşlar. Onun üzerine öyle bir işte onun üstünde bir takım çalışmalar yapıyor ve yani şöyle bir şey görüyor ki beynin bir anlamda bir, bir işte sigortası var. Yani çok büyük acı, çok büyük işte korku, bilmem ne falan olduğu zaman sigortasını attırıyor beyin. Yani kendini zor durumda bırakmamak için. İşte bundan hareketle de hani bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Yani Stalin döneminde özellikle ipi kullanılmış. İşte kafanı tıraş ediyorlar, kafana şıp, şıp, şıp, şıp, şıp, su damlatıyorlar. Hiç etrafta ses seda yok, bilmem ne yok. Yani işte sinirim bozuluyor. <gülüyor> Sinir bozulma vardır ya işte yani evet. bir beynin boşalt, boşalt, boşaltıyor beyin kendini. Şimdi bu tabii bir uç durum. <gülüyor> Ama şeyi düşün. eee özellikle totaliter rejimlerde eğitim değil mi? Evet, tamam da ben de ona gelecektim yani. Yani o da belli bir anlamda beyin yıkama değil mi? Kesinlikle tabii. Değil mi? Tabii. Hep bazı şeyleri tek yönlü olarak öğretirsen insanlara işte özgür düşünme hakkı dediğimiz şeyi ellerinden almış olursun. Evet. Kesinlikle. Yani milli eğitimle ve e, basın sansürüyle ya da e, tek taraflı basınla evet. e, kitle iletişim imkanlarının sınırlandırılmasıyla vesaire yapılan e, endoktrinasyon ve bir yandan da işte başka perspektiflerin engellenmesi meselesi. Ama işte onun tersinde yani hukuki öznelerin yaptıkları seçimlerle yönlendirilen ya da yönlendirilmek isteyen bir rejimde e, yani öznelerin seçim öznelerin seçim yapabilecek halde olmaları da mutlaka önemli bir şey. Yani orada hmm. da şimdi ifade özgürlüğü ve görüş bildirme özgürlüğü olabilir mesela seçme özgürlüğü de olabilir tabi ee, ama yani ne bileyim aynı politikaları güden 10 ayrı siyasal parti arasından e, aynı e, bir konu aynı konumdan konuşan 10 ayrı televizyon kanalı tarafından oluşturulmuş e, bunlardan etkilenen özneler seçim yapabilirler mesela yani böyle bir özgürlük de olabilir. Hey, o o de ki, yani değil i̇şte ki. Yani Çünkü çoğu, çoğulluk yok ki. Yani, aynı şeyi birden fazla yapmak. Yani çeşitlilik demek değil. Hı hı. Niye önemli peki? Niye önemli olsun? yani Özgür düşünme. Özgür ifade ede, edebilme. Nedir önemi? Yani ne bileyim ben yaşam. Özgür ya da yani yaşam hakkıyla karşılaştır. Yani güçlü gayet açık değil mi? Yani yemek yemezsem ölürüm. Düşüncelerimi ifade etmezsem ne olur? Bilmem ne olur yani düşüncelerimi ifade etmezsem ama insan hakları kuralları Etme kardeşim. Ha yani sonuçta aslında kişisel bir karar ya da seçime dönüşecek mesele tabii. Ama Yok ee... hayır yani hukuk açısından. Yani. Hı. Hukuk açısından o ee, bir ölçüde net yani şeyde mesela hiç kimse düşüncelerini ifade etmeye zorlanamaz deniyor mesela. Önemli bir şey olarak. O öteki tarafı. Olarak. Evet yani ters taraf. Ama kemi durumlarda da seçimlerde vesaire etmekte zorundalar. Niye? Yani niye bu yani önemli bir hak olsun? Ya da niye bir hak olsun? Evet niye bir hak olsun yani? İlkemizi uygula. Ne çiğnenir? Bu çiğnenince? Ne Ben sana sordum hayır, de. Tamam yani de hayır, bu sorulara bu şekilde cevap vermekte zorlanıyorum yani. Ama şeyi söyleyebilirim yani işte niye seçmenlerin e, seçmeleri bir hak olsun? Seçmenlerin saçma oldu. Yani insanların seçim yapmaları neden bir hak olsun? İşte e, çünkü çünkü kendisini, meşru... kendisini yönetecek olan insanlar evet, kendisi. E, zaten evet, rejiminde meşhuriyeti zaten buradan geliyor. Tamam anladım yani. O, o, o, o şimdi başka bir şey. Evet. Yani ben düşüncelerimi rahat ve özgür bir biçimde ifade edemezsem ne olur? Ne olur? Yani başkaları tarafından belirlenmiş mi olur mesela? Sen olmazsın ki. Yani nedir insan? Yine de sonunda evet. yani bir memeli hayvan. Peki de. Yani insanı insan yapan düşünebilmesidir, düşünceleridir. Ben düşüncelerimi ifade edemezsem belli bir anlamda ben olmam zaten. Evet. Değil mi? Yani bu ben bu yüzden bence Yaşam hakkından bile daha önemli bir hak. Evet zaten yani sizin... De... Aç kalabilirim ama düşüncelerimi dile getirmem engelleniyorsa çok daha önemli bir şeylerimiz zedeleniyor demektir. Evet yani bu sizin söylediğiniz yine anladığım kadarıyla insan hakları kuramında da çok merkezli bir yer oturuyor. Çünkü işte olan varlığı olarak insan düşüncesi var. İnsanın orada diğer canlı varlıklardan ayrılması veya işte yani insan diye bir şeyin olduğunun kanıtlanması meselesi orada işte düşünen varlıktır. Bu yönüyle önemli olarak ayrılır. Ayrıca da tabii düşünmesi sonucu yani düşünme eyleminin bir toplumsal değişime, refaha, ilerlemeye hatta götüreceği hakkındaki bir güven de var. Yani dolayısıyla çok temel bir yerde olduğu açık insan hakları programında bu düşünme hadisesinin. Ama işte tabii sadece görüş bildirme özgürlüğü ve ifade özgürlüğü e, değil. Yani onların yanında e, bağımsız bir ölçüde en azından bağımsız düşünebilmenin olmaklarının yaratılması gibi de bir yükümlülük olmalı bu iç mantık çerçevesinde girmeye evet. geliyor. Çünkü bak, hani şey para e, şey programlardan birisinde açık toplum, kapalı toplum falan gibi evet. bir şeyler konuşmuştuk. Şimdi hmm, neydi? 1984 müydü? George Orwell'ın romanı. 84. 1984. Şimdi oradaki insanları düşün. Sürekli her insan söyleyeceği bir şeylerden dolayı e, tutuklanabileceğini ve işte başına bir şeyler gelebileceğini düşünerek yaşıyor. Hı hı. Hani büyük birader sizi gözlüyor. Evet. Her evde bir Alıcı var hı hı. ya da öyle düşünülüyor. İnsanlar öyle biliyorlar. Nasıl bir yaşam olurdu böyle bir şey olsaydı? E buna benzer bir şeyin olduğundan söyleyebiliriz tabi. Yani e, otosansürle ilgili olarak. Hı. Yani bu şey o yüzden ironik zaten. E, düşünme özgürlüğü iç dünyada kaldığı sürece hukuk tarafından korunmaktadır. Ama mazallah dışarıya çıkarsa, hı. yani o zaman işte işler değişir. Bu tabii yani giderek tabii söyleyemeyeceğin bir şeyi düşünmekten kaçınma, kaçınır hale de gelebilirsin. Yani böyle de bir yanı var bu işin. İstiyorsanız bir ara verelim. Ondan sonra bu bizim ifade özgürlüğüyle ilgili son işte program sırasında başımıza gelen hatırlarsanız F tipinden bahsederken bir Hı. DGM kararı gelmişti önümüze. Biraz onunla ilgili bir şeyler konuşuruz belki. olur e... Efendim şimdi <gülüyor> bizim Fransızlara karşı yürüttüğümüz kampanya devam ediyor. Neler bulmuştuk şimdiye kadar? Cezayirli Fransız, Ermeni Fransız, İspanyol, Aztek Fransız. Şimdi dedik ki ya çok yüklendik bunlara. Hadi bir de Fransız Fransız bulalım dedik. Ama bu Fransız biraz tabii hafif ayrıksı bir Fransız. Jacques Prel neler buldun şöyle çok fena küfür küfreden falan bir şeyler bulsaydın bari. Ee, vallahi birkaç tane burada benim daha önce duymadığım parçası var. Şimdi Lepre Nondeperli'yi dinleyeceğiz. Bilmiyorum siz. E, yani belki isminden bilmeyiz de. Görürüz. O çok tanındık. O ünlü bir şarkıdır. Herkes söylüyor. Lepre Nondeperli mi? Hı. Değil mi? Ee, bir dinleyelim ondan sonra bari. Peki konuşalım. bakalım. Peki efendim. Şimdi barış bize çalıyor. Evet efendim. Jacques Brel'den dinledik. O evet. arada... Ee, sevgili gardiyanımız Barış nasıl bir halt ettiğimizi bize hatırlattı. Ee, Fransız Fransız değil, Belçikalı Fransız efendim, Jacques Brel. Evet, Fransızca ana dilimi bilmiyorum ama. İnsan kitabı okumaktan e, biraz beynim sulanmış olsa gerek. Bir, bir an unutuverdim Jacques Brel'i. <gülüyor> Benim Belçikalı söylüyorum bunları. sana öyle o kadar kalın kitaplar okunmaz değil mi? Değil. Peki efendim. Biz şimdi. Fransız Fransız bulamayacağız herhalde bu gece. bir Biaf falan belki. Belki Edit bir Biaf Dereli Barış. Belki o da Fransız değildir. İyice kökleri araştırılırsa belki bir şey çıkar. Degol şarkı söylemiş midir? <gülüyor> <o>? <gülüyor> Onu sanmıyorum. Peki hadi devam et. Şimdi e, evet o F tipi meselesi ve işte e, yani işte biz e, iki hafta öncesinden yani olaylar başlamıştı. E, yaşlı krevleri vesaire biraz konuşmaya başladık. işte Foucault'dan falan bahsederek. He. Ondan sonra operasyon olduğu gün ee, yine biz yayındaydık ve e, önümüzde de bir şey vardı. Işte. Evet, yani sanıyorum bir tek Açık Radyo yaptı. Her saat başı e, özel olarak e, şey haber bülteni veriyordu. E, yani belki evet başka radyolarda olmuştur yapan ama e, o oluyordu. Bir e, yanda de e, aşağı yukarı şifre işte, tipleri hakkında çok fazla konuşmayın diyorduk bir şekilde. Yani çok yasal bir şekilde. Çok fazla. Nasıl diyeceğim hatırlıyor musunuz? abi yani e, şöyle bir şey aşağı yukarı galiba. E, gereğinden fazla. Gereğinden fazla evet. Yer verilmesi gibi, sakıncalı bulduğum gibi, gibi. geçti Biz de hakikaten o gün çok fazla konuşmadık bunun üzerine. Ve i̇nsanların ölmelerini, ölmeleriyle ilgili çok fazla laf etmek zaten doğru değil değil mi? Doğru. Ne? Yani o, o evet. Ne mi Yani ne yapalım? İnsanlar ölüyorlar işte. Ne var bunda yani? Hepimiz bir gün öleceğiz. Diye bir mantık da olabilir. <gülüyor> Ölüm hoş bir şeydi. Çok fazla da söz etmeye gerek yok. Yani. Değil mi? Bence haklı dergim. <gülüyor> evet. Ondan paralel şey de var mesela. Adalet Bakanı da o sırada çıkıp söz mü kaldı demişti zaten. Evet yani söylenecek bir şey de yok artık işte yani ne yapalım de... hastaneye taşıyoruz. Kimileri ölüyor yolda. Kim, kimileri Söz düzleminden ölüyor? dışarı çıkmıştı mesela evet. Yani ama orada işte ilginç olan bir şey var yani en bir sansür var tabii. Yani açıkça bir sansür var ama bir de bundan kaynaklanan bir otosansür meselesi de var. İşte... Ben şeyi hatırlıyorum 1983'te Milliyet Gazetesi'nin yazı işlerindeydim. Sonra yazı işleri salonunda bir tane büyük sütun vardı yuvarlak. İşte biz yani sayfa sekreterleri buraya her sabah gidip o sütuna bakardık. Orada sıkı yönetimin bildirileri olurdu. Şu şu şu, şu konularda haber yapılmayacak diye. Hı hı. Hem de çok matlak. Basında yani sıkı yönetim komutanı falan da değil başçavuş imzalı bir takım şeyler hatırlıyorum. Telex ile gönderirlerdi onları galiba. Telex kağıdıydı. Bizde yani işte gazeteciler özgür gazeteciler buraya bakardık şimdi haber yapacağız da acaba izin var mı yok mu diye. Evet. Tam da bu yani. Çiftçi. O ama şeydi canım 12 yani 12 ölüydü. Olağanüstü bir halde. Bugün öyle bir hal yok. Değil mi? Özgür bir ülkedeyiz. Herkes olan... istediğini yazıyor. Değil mi Barış? Sen hiç duydun mu en yani sansür falan diye bir şey? Duymadın değil mi? Bak işte Barış bile duymamış. Kesinlikle hayır. Olsaydı Barış bilirdi. Evet. <gülüyor> evet yani işte orada çift taraflı işleyen bir sansür yolu, sansür meselesi. Ve tabii yani biraz önce söylediğimiz yani insanların yani beyinlerinde zaten özgürlük yoksa yani başkalarının sansür etmesi gerekmiyor bir şiir vardır kimindir hatırlamıyorum şimdi ee, düşüncelerimde özgürsem dört duvar arasında da olsam yine de özgürümdür. Falan diye başlar. Şeli Neyse Biz isterseniz buradan ya kurama dönelim. Peki. Bu i̇nsan haklarında düşünce özgürlüğü veya şey, özgürlüğü. Şeyi bir okusana. Ee, şu en baştan gıçtaki Hayır Roma'daki var mı yerinde? Var tabii. İlgili madde mi? Hı. Bu, ilginç bir maddedir. madde. İfade özgürlüğü ile bağlanması diyorsunuz. Evet. 10. Evet. madde evet bunu işte düzenliyor. 2 fıkralık. 1. fıkrasında herkes ifade özgürlüğü. 10. madde. 10. madde. Roma Anlaşması yani bu insan hakları Avrupa Sözleşmesinden bahsediyorum. Bu o değil mi? O Birleşmiş Milletlerin. Birleşmiş. Peki onu da oku. Birleşmiş Milletleri de okuyor. Şimdi e, Roma Anlaşmasında e, işte herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ulusal sınırlarla kısıtlanmaksızın bir görüşe sahip olma, haber ve düşünceleri elde etme ve bunları ulaştırma özgürlüğünü de içerir. Ee, ...bu madde devletin radyo yayıncılığın... ...televizyon ve sinema işletmelerini... <gülüyor> ...izne bağlamasına engel değildir. Hı. Bu birinci kısmı. Ee, Peki. Bak, ütekinde 18. Bu... madde. Evet. 19. 18 ve 19'unla ilgili olanlar sanıyorum. 18'de her şahsın... Hı -hı. ...fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır... Ee, bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle ishar etmek hürriyetini içerir. Diye bir çevirisi var. 18 Peki. Kaldı. Yani manifest diyor. Ortaya koymak. Hı. Hı. 19'da. Hı. 19'da da her ferdin fikir ve fikirlerini açıklama hürriyetine hakkı vardır. Bu hak, fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları memzuba his olmaksızın Malumat ve fikirleri her vasıtayla aramak, elde etmek ve yedermek hakkını içerir. Ne? Memleketiniz? Memleket sınırları mevzu bahis Sınırlar. olmaksızı. <gülüyor> evet. Yani, yani yalnızca kendi ülkemde değil, hangi ülkede olursa olsun bu hakkı sahibim. Evet. Yani aslında üç belki temel başlıkta... E, şu bir takım hakları içeriyor. Bir tanesi işte insanın haber ve bilgilere ve başkasının hmm. fikirlerine ulaşabilmesi. Bir tanesi işte şey edindiği düşünce ve kanaatlerden ötürü kınanlamaması, hmm. koruması. Bir de yani şu kanaatleri çeşitli yollarla ifade etme ve yayma hakkı. Ki işte basın ve radyo sanat, düşünce ve kanaatlerin yetişimi çerçevesindeki haklara giriyor. Evet. Şimdi bu şeyle ilgili tabii e, bir bilgiye ulaşma hakkı var. Bir de bilgilendirme hakkından aslında Yani Güzel. Devletin de aslında böyle bir yükümlülüğü vardır. Yani e, insanlar bilgiye ulaşmakta özgür olmalıdırlar ama e, devlet de bunu sağlamalıdır. Enformasyon ağı kurarak. Şeffaf devlet. <gülüyor> Şeffaf devlet. Karakolların duvarlarını camdan yapacaklarmış. Duydun mu? Dış kalın, duvarlar. Kalın duvarlar olacakmış. Yani camı. Hmm, i̇lginç. Bir... <gülüyor> Bodrum katları da şey mi olacakmış? Bu nasıl olacak acaba? Onu bilmiyorum. Belki şey yaparlar böyle önüne mazgallar falan yapıp bunları da camdan yapabilirler. Hmm, i̇lginç. İlince bakıp görebilirsin. Evet. Peki kimse eğilmez herhalde. Tuvaletleri Tuval yani, Tuvaletler hı. olmaz değil mi? Olmaz. Hı. Peki. peki çok iyi bir fikir değil galiba <gülüyor> devam et bakalım bu işte şeyin yani haber ve bilgiye ulaşmada tabi internetin büyük bir olanak olduğu söylene geliyor hakikaten de düşünüldüğü zaman e, şeyden söylediyebilir tabi yani internet hak, <gülüyor> internete ulaşma hakkı yani böyle bir olanağın önce yaratılması gerektiğinden edilebilir ama ondan sonra bilgiye ulaşmada bir kolaylık Orada tabii ben bir tehlike görüyorum aslında. Çünkü internette ulaştığın bilgi başkalarının oraya koyduğu bilgiler. Tabii. Değil mi? Ya ama tabii gerekli olanaklar varsa ki onlar çok hani, e, maddi açıdan külfetli şeyler değil. Kendinde şey yapabilirsin oraya fırınak içinde kendi bilgilerini yayan ya e ama senin koyduklarını da yine bu sefer senin seçtik e elbette hı. yani bir şey mi olması lazım mesela ee, ne diyelim objektif bilgi yani evrensel sistem mi? Öyle bir şey olamaz e yani... bir birilerinin tuşlara basıp bir şeyleri girmesi lazım <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> ama evet. oradaki bir yolculuktan tabi bahsetilebilir yani evet. mümkün olduğu kadar işte farklı görüş açılarının nın ele alındığı, farklı sitelere girme imkanı, onları bulma imkanı falan filan gibi şeylerden söz biz orada. Bir de tabii bir şey görüyorum ben öyle. Yani biraz eski kafalıyım herhalde. Bir miktar kendini aldatma gibi bir şey görüyorum. Yani işte giriyorsun, bir sürü şey görüyorsun, bir sürü bilgi falan, böyle bir, bir şey öğreniyorsun falan. Gibi mi geliyor sana acaba? Belki daha belirli örneklerde bakmak lazım. Fazla yani. mı Bakıyorum. Bilmem. Yani şey ise söz konusu, belirli bir enformasyona ulaşılmak isteniyorsa, e, yani atıyorum işte e, çok kötü bir örnek olacak ama Meksika'nın nüfusu nedir? Tık tık tık. Yani gidip bulunabilecek bir enformasyon. E gidip bir, bir tane ansiklopediye açıp bakabilirsin. Tabii tabii tabii. Yani elbette. Ama şeyle ilgili de mesela e, uluslararası bir yayına ulaşılmak is isteniyor e, atıyorum işte bak dünyada bakalım Wittgenstein üzerinde kaç tane journal varmış ya da ne araştırmalar varmış diye e, bu da bulunabiliyor tabii ciddi bir olarak yani onu da yani international Wittgenstein bibliografi diye bir kitabım vardır ona bakar e yani yok olmayabilir tabii Hı? olmayabilir böyle bir kitap var yani sen <gülüyor> yani on, ben, ben, de ben de yok bende yok Peki. <gülüyor> Bibreler bir efendim yine Belçikalı Fransızımıza Fransız. bakıyoruz. Bu sefer daha hareketli bir e, parça dinleyeceğiz. Levalsa Milton. Açık dergi. Evet efendim. Georges Brel dinledik Belçikalı Fransızımız. Şimdi bak şey çok ilginç. 1789 metnini oradan okusana 11 yok 10 ve 11 <gülüyor> 10. madde dile getirilmeleri yasa tarafından kurulmuş kamu düzenini bozmadığı sürece hiç kimse dini bile olsa görüşleri yüzünden işte o hırpalanamaz gibi bir şey o çevirde tam diskvited diyor evet Evet, yani rahatsız edilemez. rahatsız edilemez. 11. maddede düşünce ve fikirlerin özgür dolaşıma insanın en değerli haklarından biridir. Bu halde her vatandaş bu özgürlüğün yasa tarafından belirlenmiş kötü kullanım halleri dışında özgürce konuşma yazma yayın yapma hakkına sahiptir. Ama Devam ediyor mu? Devam ediyor. Evet, benim çevirimde yok. Diyor ki Batıçyal bir What shall be responsible for such abuses of this freedom as shall be defined by law? Tamam işte yani yasayla ama onu işte bu özgürlüğün yasa tarafından belirlenmiş kötü kullanım halleri dışında. Yok ama diyor yani söyleyebilir <gülüyor> ama sorumlu olacaktır. <gülüyor> Anladım. Yani bu 1789 metni çok ilginç yani şey. ...daha özgürlükçü gibi gözüküyor... ama aslında değil. Çünkü bak iki maddede de... E, ...işte... ...nasıl çevirdin? Yani... ...kamu düzenini... Bozmadığı sürece. Bozmadığın sürece. Bozmadığın sürece istediğini söyleyebilirsin. Ötekinde de... ...istediği yani konuşabilirsin... ...yazabilirsin, basabilirsin... ...ama... ...yasa karşısında da sorumlu olursun. Evet, aslında... E... Tabii yani yasal olarak uygulamalarda değişmiştir ama mesela hem şeyde Roma Anlaşması'nda hem de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beğenlemesinde yine ifade özgürlüğü e, kimi durumlarda sınırlanabilir diyor ve o durumlarda işte ulusal güvenlik, genel hak vesaire bunlar yani hala evet, da da. varlar ama tabii yani anlaşılan mesela e, Avrupa'da e, örneğin işte İnsan Hakları Mahkemesi e, verdiği kararlarda... E, daha şey, özgürlükçü davranabiliyor ya da davranmıyor mesela bizde Yargıtay ya da Danıştay çok fazla davranmıyor anlaşılan evet. çünkü biliyor musun çekilgi yani garip bir şey ama ya da belki hiç garip bir şey değil dünyanın <gülüyor> alışılmış şey şimdi her ülkenin e, ya da her ülke için belirli bir anlamda ideolojik bakışa falan bağımlı da olmadan böyle hassas şeyler var. Evet. İnsanların dile getirmelerinin çok doğru gözükmediği şeyler Hı -hı. var. Değil mi? Yani ne bileyim ben işte e, İrlanda'ya bağımsızlık hiç hoş bir, bir şey değil, bir düşünce değil yani. Hı -hı. Ondan sonra Fransa'da ne var? İspanya'da bask. Korsika var idi. Korsika. Ama mesela o örnek ilginç çünkü e, yani işte insan hakları Roma Anlaşması'nın e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Sözleşmesi göre orada da ifade özgürlüğünün sınırları işte üniter devlet yapısını mesela boz, bozmaya <gülüyor> e, yönelik hale geldiği zaman sınırlanabilirdi. Ama ne oldu şimdi Korsikaya kısmı özellik verilmeden önce tabii ki tartışıldı bunlar. Yani birileri çıkıp işte Korsikaya kısmı özgürlük verilmelidir dediler. Ve bu suç sayılmadı. Yani kimse Korsikaya özgürlük verilsin dediği için, özellik verilsin dediği için şey, ceza almadı. Yani sonuçta anayasa mahkemelerinin ya da yüksek mahkemelerin verdiği politik kararlarla bunlar esnetiliyor. Ha. Acaba Le Monde gazetesinin yazı işleri salonunda öyle bir sütun var mı? Hı? Fransız ne var? Ne bakanlığı Fransa'da? Kimsen sür koyabilir? İkişleri Bakanlığı herhalde. İkişleri Ama yani böyle bir örnek tabii du duymadım. İletişim Bakanlığı falan yok mu? Ee, Kültür Bakanlığı'na bağlı galiba. Evet korsika konusunda gereğinden fazla konuşmayın diye bir yazı gönderilmiş olabilir lemonda açı ee, bu yakın zamanlarda sanmıyorum ama mesela ne bileyim belki yani 20 yıl önce böyle bir şey olmuştur ve vişi hükümeti zamanında <gülüyor> yani ondan belki daha söz da olmuştur yanirek <gülüyor> rasyon diye gidiyor ama evet. şey ilginç en azından yani birtakım yasalar konduktan sonra Hatta mesela ülkelerin anayasalarını belirleyen bir takım uluslararası uzlaşmalar işte bu Roma Anlaşması gibi vesaire bunlar belli tarihlerde yapılıyorlar ve ondan sonra e, işte politik olarak bir takım değişimler oluyor. Mesela Korsika'ya kısmı özellik verilmesi artık daha olabilir bir şey olarak gözükmeye başlıyor. E, o zaman işte bu yasa yani işte doğru olan yapılması gereken vesaire konusunda düşünülmüş olan e, yazılmış olan yürürlüğe girmiş olan şeyler birdenbire hayır böyle değilmiş noktasına geliyor <Gülüyor> ama orada şey bardoksu var tabi yani e, o sırada yürürlükte olan bir esere karşı Hayır bu böyle değildir demekle bir suç Evet işte ama bir, yazı, bir yerde hepsi de, yazıyor Evet bir yerde de değişiyor işte orada ilginç bir hukuku etkileyen politik süreç var tabi evet. niye biliyor musun çekilge Çünkü işte düşünce dünyanın yani insanın en önemli ya da en değerli şey olduğu için aynı zamanda da en tehlikeli şey. Tabi. Yani aykırı aykırı düşünmek belli bir anlamda gidip oraya buraya bomba atmaktan bile daha tehlikeli bir şey. O yüzden de işte siyasal iktidarlar yani bombadan daha çok önem veriyorlar düşünceye. Evet. Yani meşruluk düzenlerini etkileyen, onları geçersiz kılabilen vesaire, insanları etkileyen bir şey olduğuna göre. Yok yani ben şey düşünüyorum, ya, ille de bir eyleme falan yol açması falan da gerekmiyor. Kendisi tehlikeli olarak görülüyor. Tabii yani ben de eyleme yol açsın diye söylemedim. Yani o zaten bilebilir Yani bir düşünce ortaya çıkıyor. Yani, işte. Kim ne anlayacak ve ne yapacak ondan dolayı. Evet. muzik bir şey söyleyecek gibi bir surat ifadeniz vardı ama şöyle söylemediniz galiba evet, peki aklından geçti <gülüyor> sen anladın söyleyeyim bari Karl Kraus'un çok nefis bir lafı vardır birinci dünya savaşı sırasında yazıyor insanların kafalarında hiçbir şey kalmıyor diyor bir kulaklarından girip ötekinden çıkıyor kurşunlar He. Peki yine küçük kitabını açtı efendim bakalım. Ne? Açtım onun şey bakıyorduk. Mutlacak oradan bir şeyler. Ee, şimdi bu biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi e, mahkum ediyor bir süredir bir takım davalardan. Genelde de düşünce suçu dilen yani bizde e, bununla ilgili yerlerden. E, 10. ihlal etmekle mahkum giymiş e, neyle 10. madde işte bu demin e, okuduğumuz maddenin ihlal edilmesinden dolayı. Ee, i̇lk defa 1988'de İncal, İncal kararıyla e, Mahkum edilmiş Bu, Bundan bahsetmek istiyorum Biraz burada da kısa bir açıklaması Yok. var Şimdi diyor ki İncal davasında Önce komisyon İncal nedir onu söyle ben e, bilmiyorum Ben de bilmiyorum Yani buradaki bilgilerden daha fazlasını bulamadım ee, İncal davasında Önce komisyon sonra mahkeme Davanın oluştuğu ortam ve koşullarda Şiddete tahrik öğelerinin bulunmadığını Saplamış ve işte davacının öncelikle Kürt kökenli emekçilere karşı yerel yöneticilerce yürütülen siyaseti eleştiren ancak dağıtılmamış bulunan bildirinin yazımına katkıda bulunmaktan hapis cezasına çarptırılmasını demokratik bir toplumda kamu düzeninin korunması bakımından zorunlu bir önlem olarak kabul etmemiş. Yani Anladım. buradan yani yazıl, yazılmış ama dağıtılmış. dağıtılmamış bir bildirinin yazımına katkıda bulunmuş. İncal belki de bir soyad ya da yani. Herhalde öyle öyle, şey. öyle bir şey son çıkıyor buradan. Ee, ve bu yüzden hangi cezasına çarptırılmış Türkiye tarafından? Yazdığı için. Yazdığı için. Ama dağıtmamış. Dağıtmamış. Tabii şimdi bu kararda yani e... dağıtmış olsaydı ne diyecekti acaba şey? Evet. <gülüyor> Benim Dağıtlamak de aklıma o gemisi. geldi. O zaman suç mu olacaktı? E, yani çok sanmıyorum. Yani işte yerel yöneticilerce yürüten siyaseti eleştiren bir şey deniyor. Hı. E, broşürmüş bu. E, işte yani ölçülü davranmadığını saptamış Avrupa e, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi. Ölçü ne? Şey ölçü yani ifade özgürlüğünü sınırlarken e, ölçülü davranmak ya da davranmamak. ha Yani Türk mahkemeye evet. ölçülü davranmış. evet evet evet. evet. İşte burada da yani mevcut tabi yasalarında yorumu, anayasanın yasanın yorumu falan gibi e, konular var. Evet, işte yani görüyorsun hepsinde var. Yani hepsi aslında yine skeptiklik tuttu. Hepsi aldatmaca aslında bence. Nelerin? Bütün bu deminden beri okuduğumuz maddelerin hepsinde. İşte insan özgürdür düşüncesini istediği gibi dile getirebilir ama ve lakin yasayla konulan bilmem ne ile neyle bilmem ne yapılan diye hepsinin bir aması var evet. değil mi? Evet yani şu, şu tür bir soru sorulabilir tabi samimiyetle ilgili yani işte bir hükümet ya da bir devlet neden yurttaşlarını özgür düşünmeye teşvik etsin veya bunu sağlasın. Mesela bunu işte şey bir ara bahsetmiştik. Kısaca Jack Deri'de bir şekilde soruyor. Yani çok kötü aktaracağım şimdi ama mesela felsefe eğitiminin verilmesini devlet neden sağlasın? Şu tür bir felsefe eğitiminden mesela bahsediyor. Hukuku ile ilgili bir ne diyelim enstitü Kurulması felsefe açısından ilginç geliyor mesela. Diyelim Hı. ki bir takım felsefecilere. Yani e, bunu devlet şu düşünce eleme yapacak. E, yani düşünce yaratılsın ve toplumun değişimine ve ilerlemesine ve işte refahına e, bu yolla katkıda bulunulsun diye teşvik mi edecek? E, yoksa yani hukuku meşruluğunu sorgulanması demek e Bizim de yani meşhurluğumuzun sorgulanması demektir ve bunu yani istenir bir şey değildir diye bir politika mı gidecek? Orada bir şey var tabii bir gerilim en azından. Evet. Şimdi şey aklıma geldi. Londra'da Hyde Park vardır biliyorsun. Orada da belli bir alan vardır. Onun içinde herkes işte bir tane portakal sandığı alıp üstüne çıkıp nutuk atar. Herkes istediğini, istediğini söylemekte özgürdür. Bazıları da tabii yani meczuplar çıkıp zırvalarlarda bazen. Ama bazen işte kendi, kendi görüşlerini anlatan insan bazen değil öyle insanına çıkar. Ama şimdi tam hatırlamıyorum saatini diyelim saat beşte ondan sonra şey, polisler gelir. Hadi bakalım der. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> saat beşten sonra yasaktır. Yani ne bileyim her devlet en özgürlükçüsü bile ve en özgürlükçü olduğunu söyleyeni bile aslında bu yani burada sözü edilen o, o, o laflara uymuyor. Belki yapısı gereği uyamaz. Yani çünkü her devleti işte ayakta tutacak... Ee, Belirli, belirlenmiş ve başka türlü düşünülmesi tehlikeli olacak düşünceler var. Evet. O bir yandan öyle bir yandan da evet. bizim bitirmemiz gerekecek. Evet. evet efendim sevgili gardiyanımız Barış şey, hareket biçimlerini çoğalttı. İlk önce iki <gülüyor> anlamına gelecek olan çatal işaretinden sonra... <gülüyor> İki tane işaret parmağını birbirine böyle şey yapıp o basketboldaki işaret değil mi? Öyle yapıyorlar Mola derken? Evet. Artık bitirin, bir, bir buçuk dakika gibi de anlaşılabilirdi. Neyse giderek şuramızı alıyor. Bıktım sizden diyor. <gülüyor> Yüzünde bir gülümseme var ama bir yandan da bakıyor. <gülüyor> Yukarıdaki saate. Peki evet. Biz yine Yeterli gevezelik ettik mi bilmiyorum ama. Ben de bilmiyorum. Jacques Belli de düz çalamadık. Bir parça daha çalabilecek miyiz acaba? Hayır. Ha -ha. ha -ha. Eki yapıyor. Peki Park'ta... 16, 24, 41, 42, 43, 44, 45. <gülüyor> Hyde 5'e kadar biz de 16, 24, 25'e kadar. <gülüyor> evet efendim. Hepinize özgürlüklü düşünceler diliyoruz. hoşça Hoşçakal. Kuruş meks. Felsefe gevezelikleri. Hakikaten hak, hukuk, hakikat vesaire. Usta geveze, Oruç Aroğlu. Çırak geveze, Ferhat Dayı. 20 yıl sonra tekrar.